Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da Libero'dayız. İsmail var, ben varım ve e, Ömer var teknik masada. Ee, volkan yok ama Volkan bütün altyapı hazırladı bize sağ olsun. Volkan evet. E, ne yapacağız diye ikinci kere baskı yapacağım Brezilya'ya gittiğinde bu. Forvetimizi gönderiyoruz Brezilya'ya. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız. Brezilya'ya gitmeden önce ev bileti, ev bileti alıp da mı gidecek acaba burada? Valla e, vallahi FIFA'yı da çok yabana atmış İsmail. Yani onlar da bir haltla iyiydi. Bu kadarını bu kadarını hiç kimse yapamadı. Evet, Öyleydi. konumuzu söyleyelim bu arada. Konumuz e, elektronik bilet. Na mı diye? E-bilet. Na mı göya acayip komik bir şekilde Passolik denen kart. Şimdi e, ne olduğunu anlatalım. Yani biz futbol hastaları, taraftarlar bu işe uzun zamandır kafayı taktık ve son dönemlerde çok fazla taktık ama devletin şeyiyle, diliyle anlatalım önce istersen. Ama şimdi e, bir türbün önünden bir e, muhabbetle girelim. E, abi yanındaki çocuğa para almıyorlar, bilet almıyorlar ben gireyim mi? onun Niye yapıldığı bir kültürle e, beraber maçları seyrediyoruz. Elbette böyle olması e, çok savunulur bir hal değil ama. Bir şekilde başka bir kültürün, başka bir maça girme e, halinin var olduğu bir ülkedeyiz. Tamam yani bir düzen getirilmesi kesinlikle e, uygundur. Herkesin medeni bir şekilde e, stada girip çıkması gerçekten çok gereklidir. Ama daha bizim kapılarımızın e, açılamadığı, kapanamadığı, e, çıkarken daraldığımız, girerken daraldığımız bir stat kültürünün olduğu ülkede. Şimdi... O kapıları ne koyacaklar o elektronik okuma cihazlarını o da merak Şimdi edin. Değil, Dur bakalım. Şimdi o kapıları nerelerine koyacaklar gibi şeyle açarsam muhabbet başka yerlere gider. Ama benim... Kapının neresine? Anladım anladım. <gülüyor> Ama çok önemli bir şey söyledin orada. Bizim konforlu, sağlıklı, güvenli, maç izlememiz için doğru düzgün yıllarca hiçbir şey yapmayan olağanüstü bir dugumda 35 bin kişiyi bir yere kapattığı zaman bir insanın onların orada nasıl güvenliklerini sağacağını doğru hiçbir kafa yormayan ...bir grup oturuyor... ...güvenlikten bilmem neden bahsediyor... ...bir kere yemezler. Onu baştan açalım o parantezi. Evet çok e, hakikaten can sıkıcı... ...bir çok uygulama sıkıcı. geliyor. Bugün iki tane... ...konuğumuz olacak. Ee, İstersen ben e, konuklarımızdan önce şeyi bir söyleyeyim. İşte e, konuklarımızla konuşacağız ama ondan önce... E, ...bu konuşacağımız e-biletin detaylarını... E, ...bir hakikaten bir anlat. Nereden çok geldi? E, detaylar aslında... ...herkese de tavsiye ederim. Futbolda birazcık taraftarlık ilişkili e, içinde olanlar. Çünkü... 31 Mart 2011'de e, yürürlüğe giren bir kanundan bahsediyor. Daha sonra resmi gazetede yayınlanan. Geziden önce. Ee, <gülüyor> önce. İki sene önce. 2011'de. 2011. Hı -hı. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun. kanun orada 6222. ...bu kadar zaman önce girmiş. Yani biz bile ilk defa bakıyoruz değil mi İsmail? yani, yani Duyuyorduk hikayelerini ama... ...ve o kanunun birçok maddesi var. Hepsini tavsiye ederim. Ee, nasıl önlemeyi düşünüyormuş... ...devletimiz sporda şiddeti. Biraz hakikaten fantezik şekilde... ...ama şu madde şu anda bizim... ...çok ciddi gündemimizde. Ee, beşinci maddenin e, dördüncü fıkkası. Spor müsabakalarının... ...yapıldığı alanlara girişi... ...sağlayacak biletler... Elektronik sistem üzerinden oluşturuluk. Bilet satın almak isteyen kişilerle ilgili olarak üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturuluk. Kişinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, fotoğrafı. fotoğrafı Ama e, başvuru. Eğlitt gibi yer. Evet ki daha daha da çoğu varmış o bankaya başvuruyorsun çünkü daha fazla bilgi istiyorlar. Onu zaten konuklarımıza konuşacağız o konuyu. Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine uygu olduğu devletin adı ile Türkiye'ye giriş yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir. Mübarek vizeye başvuruyorsun sanki bir maça girmek için. Bilet satışları kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına kişi ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Süper güvenlik. Her kült mega güvenlik. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür vesaire vesaire gidiyor ve altında da bir sürü düzenlemeler var. Yeni konuklarımızda soracağımız benim de altını çizdiğim önemli kısım gerçekten bu bilgilerin alınacak, toplanacak bilgilerin önce federasyonda. Yine bu maddede, bu kanunda yazıyor. Beşinci madde, 11 fıkra. Evet, <gülüyor> bizde bayağı bir fıkralı maddede. Ee... E, bu kanunda yazıyor. Bütün bilgiler federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'nda e, toplanacak. Yani çok güvenliyiz İsmail. <gülüyor> çok güvenilir bir kuruluş olan <gülüyor> Türkiye Futbol Federasyonu'nda toplanacak. Arkasında da e, Mahalle Maliye... Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın erişimine açık olacak. Yeni kanundan sonra istihbarat teşkilatında eleşimine açık olacak zaten e, doğal olarak da bütün detay bilgiler maça gittiğiniz andan itibaren bir yerlerde toplanacak e, taraftarlar e, baya rahatsız bu konudan evet. en azından ses çıkaran bir taraftar grubu var kaldı ki e, Beşiktaş taraftarlarında da e, çok düşük bir, bir bilet alışı var bu akşamki maç için e, normalde beklenenin çok e, altında olduğu e, söyleniyor ee, biz de şimdi Taraftar e, Hakları Derneği'nden Derneği e, kurucu başkanı ve şu anda yönetim kurulu üyesi Devrim Cem'le telefonla bağlanıp e, bu konudaki öşeyini alacağız. Telefon attığımızda Devrim Cem var. E, taraftar Hakları Derneği yönetim kurulu üyesi. E, merhabalar. Merhabalar. E, Derin Bey önce e, Taraftar Hakları Derneği'ni bir e, tanıtalım dinleyicilerimize evet, İsmi güzel, çok e, güzel. E, <gülüyor> muhtemelen kendisi de güzel bir dernek Özellikle memlekette e, taraftarlara yönelik böyle uygulamalar varken taraftarların haklarını önceleyen bir dernek olması bizim çok özlediğimiz bir e, işti e, Öncelikle tebrikler böyle bir derneği açtığınız için Teşekkür ediyorum. Derneğimiz zaten o türbinlerin bütün renklerini ve güzelliğini kendi içinde barındıran ve yansıtan bir dernek. Dediğiniz gibi çok renkli bir dernek. Logomuz da zaten renklerin bir aradalığını sembolize eden bir çalışmanın ürünüdür. Taraftar Hakları Derneği 2012 e, yılının Temmuz ayında e, dernekler e, müdürlüğüne başvuruyla beraber tüzüğünü sunmasıyla ve kabul edilmesiyle beraber resmi olarak kurulmuş bir dernektir. E, derneğimizin en temel amacı e, takım ayrımı gözetmeksizin bütün e, spor kulüplerinin e, taraftarlarının ortak sorunlarını e, gündeme taşımak, e, bunların e, ortak çıkarları doğrusunda Mücadele yürütmektir. Adı üstünde haklar mücadelesi yürüten bir e, dernektir. Bugüne kadar kurulduğumuz günden itibaren neler yaptık? E, en başta kurulduğumuz e, zaman dilimi içerisinde ilk evvela e, bir İzmir'de bu Alsancak Stadı'nın yıkılma süreci söz konusuydu. Hatırlarsanız gündemdeydi. E, bu kentin ve türbinlerin belli olan, tarihi olan e, bir Alsancak Stadı'nın tarihi olduğu vurgusu üzerinden Al tarihtir yok edilemez sloganı etrafında başta İzmir kulüplerinin taraftar dernekleri ve grupları olmak üzere bütün takımların taraftarlarını ortak bir çağrı yaparak burada bir dizi eylem etkinlikler gerçekleştirdik. O süreç başarıyla en azından şu ana kadar sonuçlanmış durumda. Dernek İzmir o, merkezli anladım. Efendim? Dernek İzmir merkezli. İzmir'de kuruldu evet yani biz bunu aslında 2010 yılından itibaren e, Türkiye gündeminde böyle bir derneğin var edilmesini e, tartışmaya açtık. Ama e, diğer şehirlerdeki e, çalışmalar e, çok e, hızlı ilerlemedi ve zaman geçtikçe de özellikle de 2011 yılında şu anda da muhatap olduğumuz ebilet uygulamasının e, ilgili kanunu olan 6222 sayılı yasa çıktığından dolayı hani zaman geçirmeksizin bir an önce bu konudaki derneğin kurulması gerektiğini e, kanaat getirerek İzmir'deki bir grup arkadaş işte Göztepe, Bucaspor, Spor, Altay e, takımlarından arkadaşlarla beraber e, bu derneğin kuruluşunu gerçekleştirdik. Peki e, istersen İsmail hemen ebilet meselesini e, girelim. Yani e, Derin Bey pasını kendi pasını Evet attı. evet kendi pasını, <gülüyor> kendi asistini kendi yaptı. E, evet. Şimdi önümde bu süreçle ilgili aslında taraftarların Açıklaması olarak derli toplu görebileceğiniz bir açıklama sizden var. Taraftar Hakları Derneği müşteri değil taraftarız başlıklı. Ama ben yani şeye bakınca yasaya ne oluyor yasaya sanki konulardan biri de suçlu değil taraftarız başlığı gibi geliyor bana. Çünkü evet. taraftara biçilen rol ve yasanın kendisi tabii sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun. Ki hepimizin önemsediği bir başlık olabilir ama bir taraftan da maddelerine teker teker baktığımız zaman muhatabının taraftardan çok bambaşka bir şey olduğu gözüküyor. Ama bunun taraftarı yansıması nasıl oluyor? Yani taraftar derneği, taraftar hakları derneği olarak e, siz nereden görüyorsunuz değil mi? Şimdi biz e, bu son yaptığımız ve taraftar bildirisi olarak adlandırdığımız e, o elinizdeki e, yakın zamanda duyurduğumuz işte 14 Nisan tribünlerimiz için Kara Gündür e, ana başlığıyla yayınladığımız e, bildiride çok doğal olaraktan e, temel olaraktan e-bilet uygulaması ve buna yönelik olarak e, tepkisel görüşümüz, eleştirilerimiz ve bu konudaki çağrımızı paylaştık kamuoyuna. Bildiğiniz üzere bu 6222 sayılı yasayla ilgili olarak e, temel bizim yaklaşımımızı ifade eden açıklamalarımızı e, geçtiğimiz dönem içerisinde yaptık. Oradaki temel e, bakış açımız şudur. E, Temel problem hep işte sporda şiddetin e, olduğundan hareketli. Bu e, şiddet meselesinin temel e, kaynağı da e, türbinler ve taraftar grupları olarak görülüyor. Dolayısıyla da bu sorunun çözümü e, anlamında da taraftarların cezalandırılaraktan daha fazla yasak ve baskılarla e, zaptıraptı altına alınması e, anlayışı var, zihniyeti var bu yasada. Bizdeki bu temel eleştiri e, doğrudan şuradan bir bakış açısından şekilleniyor. E, bu ülkede e, şiddet e, ailede başlayıp okulda, iş yerinde, e, sokakta e, ve hatta ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu salonlarında devam evet. eden e, boyutta hayatın her alanında olan bir e, içsel olgudur. Dolayısıyla hal böyleyken kalkıp da haftada bir e, türbünlerine e, dolduran on milyarca insanın olduğu bir ortamda yani bu ülkenin insanları, bu ülkenin yurttaşları olan e, insanların doldurduğu e, bir spor alanında türbündeki şiddetin kendisini bu derece büyük bir olaymışçasına gündeme getirmenin arka plandaki zihniyeti biz bilmekteyiz. Bu zihniyette endüstriyel futbolun ihtiyaç duyduğu organize hareket eden ve muhalif taraftar grupları ve yapılarını atomize etmek, dağıtmak. Bunun yerine belli bir gelir düzeyine sahip müşteri diye de adlandırabileceğimiz. Seyircileri türbinlere e, çekmek ve onlara e, bir alan açmaktır. Evet, bu temel evet. yaklaşımımız bu yönde. Eleştirimiz de bu yöndedir. Ve buradan doğru da türbünlerimizi kriminalize, kriminalize etmeye çalışıyorlar. Yani yasanın ortaya çıkış süreçlerine baktığımızda hep işte ilk 2011 yılındaki işte 6222 sayılı yasa gibi bir yasanın gerektiğini o dönemki Bursaspor Spor Beşiktaş maçının e, hemen e, olaylarını gerekçe göstererek e, ortaya çıkarttılar. Şimdi de işte e-bilet uygulamasını yine bu sezonun başında özellikle beşiktaş kalsay maçı olsun ve yine bu geçtiğimiz haftalardaki maçlara olsun. Hatta bu hafta örneğin çok ilginçtir. Sezonun bitmesine 4-5 hafta kala liglerine göre 4-5 hafta kala bir zaman diliminde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi gibi kritik bir maçın oynanacağı haftada sen e-bilet uygulamasını devreye sokuyorsun. Bu açık ve alenen. Bir takım olayların ortaya çıkıp işte biz bundan dolayı zaten bu uygulamayı devreye sokuyoruz. Gerekçesini yaratmaktır. Yani, yani toplumu ikna etme e, biçimidir. Biz demir. bunların hepsini gözlerine sermeye çalışıyoruz. Yani bir şey soracağım. Ee, burada elimde yasa var. Sekizinci madde taraftar derneklerinin yükümlülükleri üzerine. Ee, i̇şte birinci madde malum bu kanun amacına aykırı faaliyette bulunulamaz. İkinci Doğru. madde zaten bu madde sekiz en kısa maddelerden biri bu arada. Taraftar derneklerin yükümlülüklerini. Taraftar dernekleri taraftarların spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik eğitici faaliyetler düzenler. Yani buradan bu maddeden şunu almıyoruz. Size he, size kimse hiçbir şey sormamış. Tabii tabii, tabii. zaten bizim dernek olarak e, faaliyetlerimizin hep e, ana e, söylemi şudur bizi ilgilendiren konularla ilgili olarak e, alınan kararlarla ilgili hiçbir şekilde bize söz hakkı verilmemiştir. Bizim görüşümüz alınmamıştır. Dolayısıyla biz bu bizi ilgilendiren konuya yönelik olaraktan söz ve karar hakkımızın tanınmadığı için biz bunu reddediyoruz diyoruz ki bu çok doğal bir tepkidir bizim açımızdan. Ki Almanya, İngiltere Fransa, İtalya, İspanya oradaki uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki bu tarz bir Tabii. yasanın çok daha yumuşak halinde bile bir sürü taraftar grupları, dernekleri bu sürece müdahil oluyorlar, fikirleri soruyorlar. Kesinlikle. Çünkü maddenin doğası gereği bu sürecin içerisinde en çok yer alan grupların bu konuya dair elbette daha yaratıcı fikirleri bile olabilir her şeyi geçti. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Bir yandan Yine Avrupa'dan bahsetmişken geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir programda İngiltere'deki bu taraftar dönüşüm sürecinden de bahsetmiştik. Orada bir cümle kelime kullanmıştık. Bir muhtenalaştırma hareketi herhalde artık bizim tribünlerimize de yansıdı. Biraz önce söylediğiniz gibi gelir durumuna göre artık futbol seyircisinin profili bir yandan belirlenecek. Atomize edilmekle beraber işte topluca yapılan hareketlerin. Oraya doğru bir gidiş olduğunu ifade ettiniz herhalde bir miktar parası olanların yer alacağı bir... Tabii tabii hemen senin... yani şöyle belirteyim bizim zaten açıklamalarımız ya da görsellerimizdeki ana sloganlarımızdan biri de şudur makul taraftar olmayacağız slogandır. Şimdi bu kararı verenlerin bu plan ve projeleri kağıt üzerinde yazılı hale getirenlerin bu alandan gerçekten anlamadıkları bir biz şuradan görüyoruz aslında. Yani Avrupa'da tamam hani bir şekilde bazı noktalarda e, sistemin kendisi e, işletilebiliyor. E, belki ki şunu da hemen burada söylemek istiyorum. E-bilet uygulamasının e, hayatı geçirildiği ülkelerde e, seyirci sayısında yani stadyumlara girip e, takımı destekleyen ya da sadece e, oradaki futbol oyununu izlemek isteyen insanların sayısında ciddi bir düşüş var. Hangi yani ülkeler bunlar? Ülkede, Efendim? Hangi ülkeler kim, nerede uygulanıyor biliyor muydunuz şu anda? Ya şimdi tek arada? tek bunun yok, bir tane hani var mı öyle ben yok diye biliyordum Ş -ş Şöyle belirteyim, hani, e en çok son dönemde de vurguladığımız İtalya örneği vardır. E dünyada bir tek Türkiye e şöyle bir sisteme geçmiş durumda. Aynı anda bütün ülke satında yani Süper Lig ve PTT Birinci Ligi düşünürsek hı hı. aynı zaman diliminde bütün ülke satında bir uygulamanın kendisini geçirdiği ülke Türkiye'dir. Benzer bir şeyi İtalya'da yapmaya çalıştılar. İtalya'daki taraftar grupları bu konuda gösterdikleri tepkiler ve orada da yine seyirci sayısındaki ciddi düşüşle beraber o şey geri kaldırdı. Diğer Avrupa'nın diğer Avrupa ülkelerinde de şöyle bir uygulama söz konusu. Bazı illerde, bazı kulüpler mesela bunları sistem olarak işletiyor. Yani e bilet dediğimiz uygulama işletiyor. Yani böyle bir yeşpare bir biçimde bütün ülke sattığında ilgili merkezi idare tarafından, irade tarafından alınmış bir karar dolusunda bu sistem yürümüyor. Şimdi burada gözden kaçırdıkları nokta şu. Tekrar cümlemin başındaki kısmı işaret etmek istiyorum. Şimdi belirli bir gelir düzeyine sahip e, kişileri sen köğüğe çekmeye çalışıyorsun. İyi de şuna bir hiç bakmıyorlar mı? Senin bu malın öyle bir artık e, hani kabul edilmeyen bir mal ki yani ülkemizdeki e, hani bir pazarlama açısından bakıyorsak bunu ülkemizdeki ligler ne yazık ki ve ne yazık ki özellikle belirli gelir düzeyine sahip belirli bir yaşam e, standartında olan insanlar tarafından tercih edilen birlik değil çünkü o kadar bir batağı saplamış bir birlikliklerimiz evet, var ki. Evet. Dolayısıyla insanlar belli bir düzeyine sahip insanlar, belli yaşam kalitesini sürdüren insanlar daha çok zaten alpha liglerimizi oturup evlerinde yabancı doğrudan kendi o kanallarıyla. Niye kalkıp gelsin sada sada giden yolların durumu olsun liglerdeki o, o hani hakemlerinden tutalım sporcusundan kulüp yönetimine kadar ki her şeyli gerçekten dökülen bir ürün e, yani, var ortada. Ne veriyorsun ki? Bunu da almaz. Ne veriyorsun ki? Ne istiyorsun? E, özetle. E, kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Dolayısıyla bu planı yapanlar ya da e, kendinde bir e, olacağını umut ettikleri e, süreci var etmeye çalışanların. Bütün bunlardan bir haber olduğunu çok somut göstergesini. E Artı zaten taraftarların da buna kalkıp da hani eyvallah biz senelerce armamızın peşinden işte kelle koltukta deplasman yaptık. Yaz kış çamur demeden peşine gitti takımlarımızın. Ha şimdi bu saatten sonra bize kış kış diyorsanız peki biz de o zaman ne yapalım eyvallah hani gideriz şey yaparız hani bu işin dışında kalırız. Kabul etmeleri bekliyorlarsa çok büyük bir yanılgı içerisindeler. Bu tarihi yanlıştan bir önce dönmelerini biz e, kendine çağrı olarak ineliyoruz. Valla liberi olarak biz de aynı e, tutumdayız. Açıkçası e-bilet e, e, uygulamasının e, arkasıyla, önüyle, her tarafıyla e, sevimsiz, en kibar ifadeyle olduğunu düşün, e, söylüyoruz. Bu, bu arada taraftarların katılımı e, ne durumda? Siz daha iyi izleyeceksiniz. Ben en son okuduğum e, Beşitaş... E, taraftarlarından e, şu ana kadar 13 bin e, bilet alınmış ama 70-80 bin, e, en azından 50 bin e, seyircinin geleceğini düşünürsek 13 bin bilet. Ki, bir rakam. Geçmiş yani zamanlarda ciddi bir, rakam, ciddi bir azlık var. Bir evet, evet, evet. Aynen öyle. Çarşı e, taraftar grubu zaten bir e, muhalefet açıkladı ve almayacaklarını e, söylediler. Genelde nasıl nasıl izleyebildiğiniz, e, Türkiye'de bu tür sesler var mı? Tabii yani şimdi şöyle e, hani böyle bir e, sürece karşı mücadele etme e, ve direniş gösterme geleneği hani sizin de bilgi üzere ülkemizde çok bu alan açısından e, türbün ve taraftar alanı açısından çok da e, yaygın ve alışılageldik bir durum çok bir yeni. yeni ve insanlar bu konuda e, hani Gerçekten buradan bir sonuç elde edilebilir mi şeyini düşünüyorlar. Ama bir kere tepki var zaten bu tepkinin kendisini. Bizim bu bildirimizi çıkarmadan önce daha sezon başında itibaren e-bilet uygulamasının yürürlüğe gireceğine dair bilgilerin hep sürekli olarak yani alttan alta duyurduğu zaman dilimden itibaren sürekli taraftar grupları bildiri yayınlıyorlardı zaten. Bu son süreçle beraber bu daha bir somutlaşmış durumda. Ben bir örnek vereyim yine bugünkü gazetelere yansıyan bir haber. Mesela Eskişehir'de Heh, bir tane öyle. satılmış sadece. Tek bir kart satılmış. Ben de Eskişehir taraftarlarını soracaktım tam. Ee, oradan bir tane diye Hürriyet Gazetesi'nin haberi bugün. Ee, evet, evet. Tek bir evet. kart satılmış. Umarım orada kalır. Ya bir de yani ikinci ligi kapsıyor. Yani şaka gibi işte. Total futbolu bir türlü beceremeyen ülke total uygulamaya geçiyor böyle komik bir yasada. Kesinlikle ee... öyle. Yani taraftar grupları zaten bu dönem şeye yaygın biçimde hazırlanıyorlar bu hafta için e, özellikle işte maçlara girmeme e, noktasında bir e, kararlılığı gösteriyorlar. Burada tabii e, özellikle İstanbul'daki yani bu hafta sonu oynanacak olan e, derbi maçtaki e, tutum ve oradaki gelişmeler belirleyici olacaktır. E, çünkü hani bir derbi maça dahi e, taraftar grupları girmiyorsa bu hani türbülansel terminoloji anlamında, kültür anlamda da Önemli bir tırnak içinde suyum racondur. Dolayısıyla hani diğer taraftar gruplarının farklı illerdeki taraftar gruplarının böyle bir durum karşısında hani biz aldık ve giriyoruz deme şansı yok. Çünkü türbün ta hafızası çok güçlü bir hafızadır. Bu sürecin karşı direnenlerle bu sürecin çok çabuk içerisine dahil olanlar çok net olaraktan ayrıştırılacak bir durumdur. Evet, Devrim Bey çok sağ olun. Ee, çok teşekkürler. Biz de sizin bundan sonraki faaliyetlerinizi, eylemlerinizi, muhabbetinizi izlemeye, takip etmeye çalışacağız. İnşallah bir gün İstanbul'a geldiğinizde burada canlı olarak konuşuruz sürecin devamını iyi sonuçlarıyla beraber. Tekrar çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Ben, teş ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Dilekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, evet bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, kaldığımız yerden e, devam ederiz. Çumbavanma'dan dinleyeceğiz. Taraftarları selamlayan bir şarkı. E, libero dinleyicilerin aşina olduğu bir şarkı. Top of the world. Top of the world. I'm a taxi driver, I'm a postal worker, I'm an office cleaner, I'm a striking docker. Ama bu That's such a day. Evet, Libero'dayız Açık Radyo'da. Devrim dinledik. Taraftar Hakları Derneği yayınladığı bildiride birçok taraftar grubunu da kapsayan İzmir'den, İstanbul'dan, Eskişehir'den, Antalya'dan, Hatay'dan taraftar grupları ortak açıklamayla bu duruma dair tepkilerini gösterdiler. Yalnız e, hakikaten Taraftar Hakları Derneği'nin e, Libero tarafından e, daha fazla kale alınması ve daha fazla gündeme getirmesi yönünde... Takip edilmesi. Takip edilmesi, konuk edilmesi yönünde... Önerge veriyorum Evet e, ya şimdi tabi bu şiddet hikayesine şiddet e, bu kadar ciddi bir alanın sosyolojinin psikolojinin e, siyaset bilimi konusuyken bizde her, her daim cezalandırmanın konusu oluyor Hiç başka türlü alanlara kafa yormayıp sadece potansiyel suçlu belirledikleri insanları cezalandırma yoluna gidiyorlar Ki suçun kişiselliği malum onu zaten ikinci konumuzda da konuşacağız e, ve or, elimize sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun sadece güvenlik, fişleme ve ceza diye bir kanun çıkıyor. Bu şeyde türbünlerde e, işte kameralarla izlediler e, vesaire e, hep son zamanlarda gündeme geldi bu. E, özellikle geziden sonra türbinlerde gelişen e, muhalif protestolar, muhalif e, sloganların arkasından... Ciddi gerginlikler olmaya başladı. Ne oluyor ya yasa çıkalı. Yasa çıkalı evet. Ee, i̇şte o türbinlerde sahaya atlamalar işte maçı basmalar vesaire olduğunda da hep buna dair komplolar vesaire geliştirdik. Bir şekilde bir zemini hazırlandı galiba. Meşruiyet zemini hazırlandı tüm bu sürecin herhalde. Ee, Yalnız işte... bu kadar futbolu yatırım yapsan sen 12 Eylül 80'den beri futbol stadyumlarına taraftarı böyle tamamen kendi istediğini askerliğe çevirmeye çalış. ...yine elinde malzeme... ...hiç beklemediğim bir şekilde evlilsin. Bu arada solaçık güzel bir tweet atmış... Ee, ...işte perşembe günü... Ee, ...şey diyor... Ee, ...e futbolun F tipidir diye. <gülüyor> bir taraftan yani... ...resmen bir hücre... E, ...mahkumu gibi... ...şeye çeviriyor. Ee, bizim F tipi deyince aklımıza gelen. İlk, ilk önce bu oluyor tabi <gülüyor> Ha e, tabi birkaç F tipi var e, Neyse yine biz anladığımız yerden kuralım Benim e, daha çok O, o tarafa e, gidiyor e, ama pek, e, Bir taraftan işte bu e, Taraftarın müşteri kısmı Hakikaten çok can sıkıştı ama bir de potansiyel Suçlu ilan edildiği için Kişisel bilgilerinin kamuya çok rahat Bir şekilde açık olma hali var Çok enteresan şimdi tüm bu hepsini birlikte topladığımız zaman Bir yandan fişlenme e, görüntüsü var Bir yandan e, Müşteri hali müşterinin bütün bilgilerinin ortalıkta kullanılabilecek Saçınlısın. olma hali e, çok korkunç bir şey var ortada. Ve tam bu haliyle e, galiba dünyada çok e, önderiz değil mi lideriz galiba. Bir kişilik bir takımlı, pardon ne bir örneklik listede birinciyiz şu anda. Evet İtalya'da dediği gibi daha lokal e, örnekler varmış devrimcinin dediği gibi. E, ama başka örnekler de e, olabilir. E, yani biz sadece İtalya örneğine dair bir bilgimiz var. Bunu zaten ikinci konumuzdan işin hukuki boyutu kişi e, hakları... Çünkü taraftar bu arada konuklarımızı bilgileri anlamıyor inatlı ama dinleyicimize söyleyeyim. Taraftarda bir yurttaş onun da bir hakları var. O da Bir de suç kişiseldir ya malum yani ama orada beş kişi suç işliyor. Görüyoruz ki yasada bütün tribün potansiyel suçlu ilan ediliyor. Dolayısıyla işin hukuki boyutu ve haklarımız üzerine bence ikinci konuğumuzdan çok daha detaylı bilgiler alabileceğiz gibi. Şimdi de telefon hattımızda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu üyesi Mert Yaşar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Mert Bey bugün elektronik bilet uygulaması üzerine konuşuyoruz. Bugün oynanacak olan e, maçta Beşiktaş-Federbahçe maçında e, ilk defa uygulanacak bu sezon. Sadece o maçta değil e, birçok birincilik maçında da e, süperlik maçında da. E ve bugün, birincilik, maçında ve birincilik maçında da bugün uygulama başlıyor fakat büyük tepkiler var bir yandan e, biraz önce taraftar e, dernekleriyle konuştuk onlar e, çok tepkiler Taraftar Hakları Derneği Taraftar Hakları çok Derneği de, derneği, derneği, ve, derneği temsil ediyor Aynen e, yine e, Beşiktaş taraftarlarından e, büyük bir tepki geldi Nedir, ne oluyor? Biraz hukuki boyutunu dinleyelim sizden. Ee, 622. E, 6222. 6222. E, sporda şiddeti ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun. Met beyi de evet. kurtar kurtaralım ya bunları sürekli tekrarlamaktan. Dolayısıyla maddede 6222 deyip geçelim. Aynen, aynen. <gülüyor> evet. E, tatava yapmayalım, deyip geçelim. Basıp geçelim? Aynen. Evet. E, peki. <gülüyor> Şimdi bu yasayı ben biraz inceledim temel olarak hem taraftarın müşteriliği tırnak içinde aynı zamanda da potansiyel suçlu olarak gösterilmesi evet. dışında aslında uluslararası örnekleri birazcık yani sizin kadar vakıf değilse ben ama bakarsak da çok aslında öyle görülen bir uygulama biçimi de değil herhalde ne diyeceksiniz? Tabii şöyle şimdi önce genel kanundan çok kısa basın dediğiniz gibi Peki. amaç Taraftar cezalandırmak yani ceza yoluyla taraftarı adem etmek amacıyla yapıldı bu kanun. Oysa ceza kokunun birinci prensibi cezalandırarak değil aksine eğiterek bir şey bilinçlendirerek taraftarı şiddetten uzaklaştırmak. Bizim kanunumuz şu anda Avrupa'daki en sert kanun ve bu kanunda eğitimle ilgili hiçbir şey yok. Tek bir düzenleme var. Orada diyor ki taraftar dernekleri üyelerini eğitir, o üyelerine da, eğitim verir. O da en kısa taraftar, madde. Evet şimdi taraftar dernekleri de ya onları kim eğitecek ki onlar kendi üyelerine eğitim verecek. Mesela burada federasyonun spor bakanlığının bak görevi olması lazımdır kanunda. İşte spor bakanlığı ve federasyon kulüplere eğitim verecek. Kulüpler de taraftarlarına eğitim verecek. Veya kulüpler taraftarlar arasında bu şekilde bağ istemiyorlarsa artık belediyeler mi dersiniz? Müdürlüğü mü, i̇l müdürlüğün, bakanlık müdürlüğünü mü dersiniz yoksa federasyonlar mı dersiniz? Onların taraftar eğitimini elden alması gerekiyordu. Bu az geçirdi. Sonra işte bir şey soruyorum, Avru... çok özledim. Avru... E, yani nasıl bir eğitim bu? Ne eğitim? Yani ne eğitimini vereceğiz? Ne, ne eğitim alacağız? Nasıl çekirdek spor yiyeceğimizi eğiticez? Port kültürüne ilişkin eğitimden bahsediyorum ben. Yani mesela bize taraftarlık. Ben öyle görüyorum. Taraftarlık sahaya yani tribüne gidip 90 dakika boyunca davul çalmak, bağırıp çağırmak. Herkes için yani öyle değil tabii. taraftarlık bu değil. Mesela şöyle söyleyeceğim. Mesela İspanya, Avrupa, İspanya, Almanya, İsviçre, Fransa'ya gittiğiniz zaman tüm maçlar şenlik havasında geçer. Maçtan önce, saat önce de şenlik başlar. Şenlik savtında başlamaz. Şehirde başlar. Mesela bizde şu an deplasman yasağı var. Biliyorsunuz çoğu evet, maç tabii. için ve çoğu şehirler için var. Normalde iş işte bizde olmayan uygulama şu. Belediyelerin görevleri var. Belediyeler kendi şehrini tanıtmak için bu bir reklam amacı, reklam aracı aslında spor. Belediyeler mesela ne yapıyorlar? Kendi yetkililerini duruma göre ev sahibi takımın gönüllü taraftarlarını fan emberlediğimiz fan e, elçileri atıyorlar. Ve bu elçiler şehir meydanında toplanıyorlar. deplasmana gelen taraftarları karşılıyorlar. Onları şu i̇lgili zonları gönderiyor, orada eğlenceler düzenliyor. Artık alkol alınır, alınmaz önemli değil. Ama deplasmanı giden taraftarlarda bir şekilde eğlenmeye gidiyorlar. Ve ki ev sahibi takım, ev sahibi şehirde onları karşı birlikte eğlenerek gidiyorlar zaten stadyuma. Stadyumların bizdeki durumu çok kötü. Yani Türk Telekom, RMF, işte stadyumunu saymıyorum. Ama genelde çok eski stadyumlar... Ve daha saatiğinden içeri girerken zaten polisi, polis işletiyle karşılaşıyorsunuz. Bu arada ben... de bir parantez içebilir miyim? Hoş bir örnek vermesi açısından taraftarlara hep böyle bir suçlu muamelesi değil de bakın nasıl bakılıyor örneği İngiltere'de çok hoş bir örnek var. İngiltere'de evet. ra e rakip taraftar olduğu bölümde onlara ayrılan bölümlerin e büfet kısmında o bölgenin e lokal birası satılıyormuş. Onları teltif etmek için. Yani bütün evet. stadın dışında o, o bölgede hatırlıyorum Liverpool taraftarlarını Londra'da konuk ettiniz. Liverpool'da üretilen lokal bir Liverpool taraftarının olduğu yerde satılıyormuş. Öyle i̇şte bir o taraftara saygıdır mesela evet. bir yandan da. Yani spor kültürü sadece ne zaman nerede bağacağız, tezahürat yapacağız demek değil. Ya yani Eğitim amacı da o işte. Yani hem... Şu, olimpik kültür, şu, spor dostluktur, neti şu an geyik geliyor buna. Bunlar çok önemli. Evet. Hem spor kültürü verilmesi, bir yandan da şu, taraftarlar arasındaki iletişimin sağlanması. Yine fan coaching diye bir sistem var, fan koçluğu diye. özel şiddetli meyilli olan taraftarlar ki bunlar genelde genç taraftarlar. Bu genç taraftarların rehabilitasyonu, onlara duruma göre meslek eğitimleri verilmesi, Onların diğer kulüp taraftarlarıyla veya kendi kulüpleriyle iletişime geçmeleri, bir şekilde onların merkezler sağlanması bunlar var Avrupa'da. Türkiye'de bunların hiç yok. Sadece ve sadece deniyor ki işte bağırırsan, çağırırsan ya Türkiye'de bulaşırsan, ben seni cezalandırırım. Bir komik bir şey de var. Bu cezalar mesela ilk çıktığında çok büyüktü. Yani evet. uzun hapis cezaları vardı. Türkiye'nin e cezaları indirilirken dedi der ki. Şiddeti birazcık fazla indirelim. Ve şu an diyorlar ki şiddete verilen ceza çok az. E siz indirdiniz bunu. <gülüyor> Ve mesela şu anda ben şiddete inanmıyorum. Muhalefet bağırıp çağırıyor. Muhalefet ya yani o kanun oy birliğiyle neredeyse evet, değiştirildi. Evet. Evet, BDP evet. dışında. Gerçekten mutluluk. Ve şu anda, e şu anda CHP, MHP neden şiddete bu kadar az ceza veriliyor diye bağırıyor. Peki ben, değiştirdiniz onu. Ben, ben çok spesifik bir şey soracağım. Bu. E... Buyurun. On, e, madde 5 tabii elektronik kart uygulamasının 6222'de en fazla göndermesi evet. yapılan madde 5. Orada 11. E, e, fıkra mı diyoruz? Herhalde fıkra diyoruz. Çünkü 6. Evet, Bant evet. diyoruz herhalde. Mesela A, B, C, e, A ve C bantları özellikle benim e, benim için önemli. Evet. Çünkü onlar, e, A bendinde elektronik kart oluşturul oluşturulmak amacıyla alınacak kişisel bilgiler, federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi ve veri tabanında tutulur. Bu veri tabanı evet. Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı erişimine açıktır. Bir, evet. nedir bu kişisel bilgiler? İki, yani bu bizim bildiğimiz anlamda diğer alanlarda bir fişleme faaliyeti değil midir? Aynen fişleme faaliyetidir. Bu, bu kişisel bilgilerde mesela elektronik kart için şu an bir bankanın ismini vermeyeceğim. Evet, Tek bir bankaya evet. ihale ediyordu. o. Ve o bankanın sitesine girdiğiniz zaman Pasolig'in ...sitesine girdiğiniz zaman... ...annenizin kızlık soyadına, kızlık soyadı dahil... ...tüm bilgileriniz alınıyor. Daha henüz başvuru aşamasında. ilk aşamada bakın. Anne kızlık L L Luthumus soyadı dahil... ...her sürü bilginizi istiyorlar sizden. Yine yani turşusunu kuracaklar. Turşusunu koyacaklar herhalde <gülüyor> o kadar bilginin. Yani Taraftarak da ne Valette. alakası annemin benim Valette. kızlık soyadının yani. Ya yani, yani Düşünün yani... ...normal kişisel verileri... E, ...sizden gizli elde ederler. Evet. Biz bizim üzerine para veriyoruz. Kendimiz veriyoruz biz üzerine para veriyoruz biz. Ha bir de e, federasyon gibi doğuz gün bir ligi organize edemeyen bir kere bir kurum önce bu verileri topluyor. Hadi onlar Şimdi, toplasın bir işi şey beceremezler zaten, zaten ha Bir özel tüzel kişilik bu verileri bünyesini tutmaması lazım. Evet, evet. Bir devlet bünyesinde olması lazım. Evet. Duruma göre federasyonun bundan faydalanabilmesi lazım ve i̇şte iş tersine dönsün. Ve şunu da söyleyeyim bakın. Bu arada bir de, altını bir de, bir olarak Kusura bakmayın. Federasyon bir devlet kuruluşu değil. E, dinleyenler için tekrar bir çekelim. Bir özerk bir kuruluş. Doğal olarak da bir evet. e, devlet kuruluşu, bir İçişleri Bakanlığı, bir Milli İstihbarat Teşkilatı değil. Onlar topluyorlar evet. bilgileri ve onlar depolu, depoluyor. Ama olacaklar. bankada topluyor. Özel bankada banka topluyor aynen. Evet. E, banka ve yani federasyon topluyor. Banka topluyor daha sonra banka bunu federasyonla paylaşıyor. Federasyon da Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile paylaşıyor. Evet. E, Bak ki... şunu da söyleyeyim. Ben mesela... Ben şahsen elektronik bilete karşı değilim ama Türkiye'de o uygulama çok yanlış. Mesela örnekler mi edin size? Bu da hiç tartışılmıyor nedense. İngiltere'de, İtalya'da, Sırbistan'da elektronik bilet var. İspanya'da da elektronik bilet var ama zorunlu değil. Hı. İhtiyari. Yani siz kendi kulübünüzün fanı olarak sanki bir fan, program, fan programı gibi isterseniz dahil oluyorsunuz elektronik bileti. Mesela o elektronik bilete sahip olduğunuz zaman ne oluyor karta? İşte o merchandising de, e, ilgili ürünleri indirimi alıyorsunuz. Daha sonra ilgili kulübün mesela futbolculuğuyla yemeğe çıkıyorsunuz. Bu taraftan o kartı gibi bir şey. Organizasyonlara katılıyorsunuz. Bu bir avantaj sahibi zorunlu olmayan bir şey. Hani nerede zorunlu? Devlaslarına gidecekseniz zorunlu. Eflasman'a gidecek olan taraftarların ev bileti alması lazım. Ama siz kendi yerelle gidin. Yani ev sahibi olduğunuz bir maça giderken ev bileti sahip olmak zorunda değilsiniz. Ama yani bizde zorunlu tutuldu. Herkes yani için. Bu. Yani tüm dünyada, tüm Avrupa'da zorunlu deniyor. Bu açıkça söylüyorum yalan. Yalan, evet. Böyle yalan bunun, söylüyorum. Bunun tek bir evet, örneği daha yok değil mi şu anda? Yani İtalya'da yaygın yani, uygulama var deniyor dediğim gibi sadece deplasman maçları için geçerli çünkü asıl sorunu deplasmanı gidenler yaratıyor. Yani bize bizde de öyle yani alkol iç biçip gidiyorlar mesela genelde daha sonra otobüste başlıyor iş ve biliyorsunuz yani şu an hmm. asıl şiddet sorunu stadyumlarda değil stadyum, stadyum dışında, dışında. Şiddet var. özellikle benzinliklerde var şiddet. Evet. farkındaysanız. Ya yani taraftar grupları şehir dışına benzide karşı karşıya geldikleri anda birbirlerini giriyorlar. Peki ya, sorun orada. bu C bendinde söylenen elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam evet. ve pazarlamasında ilgili federasyon yetkilidir. Bu bilgiler evet. bizim kişisel bilgilerimiz mi? Bu kişisel evet. Reklam ki ve pazarlamada. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Ee, siz şu anda Paso'yu almaya kalktığınız zaman orada özellikle deniyor ki işte bunun pazarlanması bilgilerin paylaşılmasına izin vermektedir diyor. Şöyle. Hmm. Zaten imzalıyoruz Zaten onu. Şöyle olması lazım aslında. Siz eğer kabul ediyorsanız mesela düşünün. Hepimiz internet kullanıyoruz. Twitter'a, Yahoo'ya, Gmail'e, e OMK kartınız var veya yani internetten bir bir şey almaya kalktığınız zaman ne derler? Bilgilerinizin paylaşılması izin veriyor musunuz evet. denir. Siz onu tik atarsınız. Ancak kabul ediyorsanız bilgiler paylaşılır. Yani şey olmaz. Bilginin paylaşılmasını izin vermiyorum. Ona tik atılmaz. Yani ben kafadan paylaşıyorum, böyle bir şey yok. Siz ancak bilerek, isteyerek izin verirseniz bilgileriniz paylaşılır, tık atılır. Bunu tık atmak diye bir şey de yok. Veya onu iptal edin, ben bunu kabul etmiyorum deme şansınız yok. Ki bu insan hakları... sözleşmede bu anayasaya aykırı, insan evet. haklarına aykırı... Ee, bunun için tabii. herhangi bir karşı dava vesaire falan olabilir mi, açılabilir mi? Olabilir ama şunu da söyleyeyim, elbette olur. Onu da biraz söyleyeceğim size nerelere başvurulabilir diye. Ama... Şimdi gerçi Çuvarlı'nın kendisine batırması lazım taraftar gruplarının. Siz bu seneden biri ne yapıyorsunuz? Hmm, bu yani bu Nisan beri. 2011'de çıktı evet, evet. ve yürürlüğü uzatıldı. Bakın yürürlüğü ertelendi daha doğrusu. Sen neden 14 insana kadar bekledin söylenmek için? Bunun çıkacağı belliydi. Ve diyorlar ki mesela dün de yani bugün okudum. Sayın Metin Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı demiş ki çıptı toplu tezahürat olduğu için tepki olduğu için bu kanun getirildi. Kusura bakmasın. Bu kanun 2011'de getirildi. O dedi toplu tezahürat Haziran daha sonra Eylül'den beri yapılıyor. Eylül 2015'ten beri. Evet. Yani kanun daha önce çıktı. Kanun toplu tezahüratla tepki için getirilmedi. Yani orada kamuoyuna bir şey yanıtma, kamuoyunu gaza getirme. Bir de bilmeme. Amacı var. Mevzuyu bilmeme. Efendim, bir de mevzuyu değil, bilmeme. Yani ben ona inanmıyorum. Bilmiyor olamaz. Yani yürürlük <gülüyor> tarih, yani kabul edildiği tarih beli 2011. Ama taraftar derneği çok fazla beklediler. Ve biz çok uyardık. Bakın Eczan Milli Olimpiyat Komitesi olarak ben söyleyeyim. Onları temsilen konuşabilirim sanırım bu konuda. Önceki söylediğim hep kişisel fikrim ama biz en az 7 veya 8 tane toplantı düzenledik. Ve bütün bu toplantı taraftar derneğinin çağırdık ki bu toplantılarda bakın savcılar da vardı savcılar çok açık şekilde uygulamadaki hataları söylediler. Cumhuriyet Savcılığı. Sağındaki eksiklerimiz, evet Cumhuriyet savcıları, İstanbul Eskişehir savcıları geldiler. Çok uzun konuştular. Biz iki saat bir toplantı düzenledik. Altı saat sürdü. Biz hep değiştik. Baktık tarafta yok. İki üç tane taraftar var sadece. Ve Eskişehir'de, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de çok fazla toplantı düzenlendi hukukçular tarafından. Taraftalar hiç buna rağbet göstermediler. Ve ne ki yumurta kapıya dayandı, hop ne oluyor? Mesela davalar, neler dava edilir? Evet. Hangi şartlarda edilir? Şartları girmiyor, ne olabilir? Bir kere bu yönetmenin ilgili maddesinin iptali için danıştaya gidilebilir. İptal davası açılır. Sonra, Kim açabilir bunu? Bireysel bak, mi yoksa kurumsal mı? Yani bireysel olarak tabii ki de açabilirsiniz. Bireysel, taraftar olarak açarsınız bunu. Bunun dışında... Mesela ilgili banka, şu an ihale edilen banka bu kişisel verileri paylaşıyor. Bu bankacılık düzenlemesine aykırıdır. Bankacılık mevzuatına bu kadar açık açık paylaşıyor. Bankalar çünkü güven kurumudur. Böyle bilgileri dört bir yere pazarlama amacını satamazlar. Bu iki. Yani ilgili banka, BDTK, BDTK'yı şikayet ederiz. Üç. Yine bu banka tek başına yetkili kılındığı için bir tekel yaratılıyor. ...teker yaratıldığı için de dekabet kurumuna gidebiliriz. Ve dört, yani ilk başta olan... ...ve dört tüketiciyiz biz şu anda. Bizim amacımız ne? Bir bilet alıp maça girmek değil mi? Evet. Ama bu bilet şu anda kredi kartı bir yandan. Evet. Yani bana zorla başka bir şey satıyorlar. Bu tüketici mevzuatına aykırı. Ve her biz sene muhtemelen düzenlemeyi... para koyacaklar. Efendim? Her sene muhtemelen bu hani e, normal ATM kartlarına şey ödüyoruz ya... Kullanım parası muhtemelen bunu Bakın, her sene bir değiştiriyor. Şu, şu an aksine daha beter. Şöyle düşünün. Siz şu anda bir mağazaya gidip alışveriş yaptığınız zaman yaptığınız alışveriş için ayrıca bankaya para ödüyor musunuz? <gülüyor> yok, her tabii. alışveriş için. Evet. Ama şu anda bir maça gitmeye kalktığınız zaman mesela Beşiktaş maçına gideceksiniz. Her maçta daha sonra her o bilet, yeni bilet aldığınızı ikilere lira ödüyorsunuz bankaya. Bu soygun. Be bedavaya Ve bankacılık. Ve bankacılık mevzuatında aykırıdır bu. Onu söyleyeyim. Ee, artık, yani ee, bakın işin BDDK boyutu var, Danıştay boyutu var, rekabet kurulu boyutu var, tüketici boyutu var. Yani işin içine girdiğiniz zamanı gerçekten çok büyük keşkeş çekirdiğini görüyorsunuz. Evet evet aslında konuşacak başka şeyler de var ama çok bilgilendirici oldu. Uzun zamandır bizim evet. bir sürü arkadaşlarımızın sorduğu taraftar olan tüketici olan tırnak içinde arkadaşlarımızın sorduğu sorulara da çok açıklayıcı cevaplar oldu. Aa, ben izin verirseniz son bir şey söyleyeyim. Tabii, tabii lütfen, taraftarlar, lütfen. Taraftarlar lütfen taraftar dernekleri lütfen hukuk çalışsınlar artık. Kesin. Yani sadece işte bir e, manifesto yayınlayarak tepki olmaz. Yani ancak hukuk yoluyla hak ed edersiniz veya hakkınızı korursunuz. Ve birçok hukukçu taraftar var muhakkak. Ya yani taraftar ve eğer böyle insanlar yoksa ne olur taraftar derginde hukukçuları alsınlar artık güvenini veya belki para verip yani bunda bir açıda şey yapmak, uğraşmak lazım. Biraz para verip hiç olmazsa avukatlardan muhakkak faydalanasınlar. Kendileri dilekçe sakın yazmasınlar. Bir bilen yazsın o dilekçeleri. Çünkü açılan davalarda ben red çıkacağını zannetmiyorum. En azından danıştayım. Muhakkak ilgili mevzuatı bu ilgili bilet bilgisi iptal edeceğine eminim. Rekabet kurumundan şüpheliyim. Mesela, ama dekariz kurumaya giderken zaten harc ödemiyorsunuz. Yani mücadelem tarafından ne olur, artık söylenmeyi bıraksınlar, e, hukuk, bilenlerle, bilda çalışsınlar, hak mücadelesinde hukuk yoluyla yapsınlar. Bu program inşallah o işe yarar. E, son bir i̇nşallah. kısa soruyu da masamızda bize o, yardımcı olan Ömer'in sorusuydu. <gülüyor> ben Galatasaray'dayım, Fenerbahçe maçına gidemeyecek miyim diye hiç e, sordu. E, Şimdi evet. Şöyle bir şey var şimdi, Pasol Lig'e başvururken, isterseniz takım seçiyorsunuz, isterseniz milli takım olarak işaretliyorsunuz. Ben yani teorik olarak bakarsanız, yani milli takımı seçerseniz bence her maçı gidebilirsiniz. Ama ben şöyle bir şeyden şüpheleniyorum, ilk hangi maçı giderseniz bence o maçın, o e, kulübün olarak sizi fişleyeceklerdir. Büyük Mesela, ben hala bahçeliyim diyelim ya ben 40 saylim evet. de. mesela ben Kadıköy'de oturuyorum. Ben yani şu an ciddi söylüyorum bir ihtimal yarat. Evet. Ben Türk Telekom Arena'da hiç maça gitmedim bugüne kadar ama geçen sene 8 sene Fenerbahçe maçına gittim. Bana yakın diye. Galsan. Ya ortamı Galsan. çok sevdiğim Galsan. için. Evet. ben şu anda mesela gidemeyeceğim. Veya 2 ya 3 sene önce Beşiktaş bir Rus takımıyla Avrupa Ligi eleme maçı oynuyordu. Ben okuldan çıktım. Baktım bilet satıyorlar etrafta. Hadi eğlenceli olur dedim. De zamandı. Ben bir çıkış maçına gittim. Yani sen hangi hakla hiçbir şiddete bulaşmayan insanların başka evet. takımların maçını sebebisi bir de futbolun yeri diyorsunuz. ama sen insanların futbolu izlemesine engelliyorsun. Mesela şöyle bir şey var aklıma geldi onu da söyleyeyim. Elektronik bileti getirdiysen artık deplasman yasaklarını kaldıracaksın. Evet, Nasılsa kontrol aldığınızda. Adam kontrol edebiliyorsun artık. Mesela şey diyorlar ki kulüpler, anlaşıyor. kulüpler böyle bir konu anlaşamazsa Devlet karar verir kimin nereye ilgili gidemeyeceğini. Kulüpler bunu karar veremezler. Devlet kulüplere tabi şu anda maalesef. Ama bence devlet de tabii e, karar vermemeli böyle bir şey. Yani aynı bu yani tak, tak taksit gösteri olan, düzenleme Avrupa'da hakkı. Lazım. Mesela bakın Fransa'da çok fazla olay oluyor. Özellikle Marsilya tarafta ve Paris Saint Germain tarafında çok olay çıkarıyorlar. Ve maç bazında yasaklar getiriliyor. Bu çok doğal. Ya olabilir. Ben yasağı da karşılayayım, onu söyleyeyim. Ama ne vardır? Bizde olmayan şey ne? UEFA veya Avrupa Ligleri'nin deniyor ki ben tribünün belli bir kısmını kapatıyorum deniyor. Tüm statümü kapatmak suç yok. Suç kişiselli tabi bir taraftan yasağı yok. E sen zaten bir veri tabanı tutacaksın şu anda. Ya tutuyor olman lazım 3 seneden beri. Ben veri tabanında değilsem şiddet gösteren taraftar olarak sen benim e, dolaşım hakkımı nasıl engelleyebilirsin? Seyahat etme hakkımı? Ya bu da anayasal ayrıntı mesela evet, evet, ama... Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Çok evet, bilgilendik Gerçekten çok, ediyorum. bizim için çok değerli bir sohbet oldu. Buraya canlı olarak da e, uzun bir muhabbeti bekleyeceğiz. Ee... Bak, kusura bakma çok konuşuyorlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, canım? Ne, bu canım. Şu anda çok, çok gayetli konuşmalar. Yerinde yani. oldu gerçekten. Ee, inşallah bir gün programımıza da konuk ederiz. Ee, Mert Yaşar e, bizimle gülüyoruz. birlikteydi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu üyesi. Çok teşekkürler tekrar. Güzel edin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet bu faslı da yine bir müzik arasıyla kapayalım. Bu sefer e, Sankt Bali türbününe gidelim. Madem çok dolduk onların e, her maçta çaldıkları, beraber söyledikleri Blue'un Song 2 şarkısını dinleyelim. gibi oradayız. Ee, sizin sesini duyduğunuz son dakikamız. Ee, evet. Ee, tabii biz bunu banttan kaydettiğimiz için hafta sonu maçı diye kaydedilen maç aslında bugün e, birkaç saat sonra oynanacak. Onu da e, not düşelim. Ee, ya demek ki işin hukuki, ciddi bir hukuki boyutu var ve bunun aslında durdurulacak, e, durdurma imkanı olan süreçleri var. Bence Mert Bey'in bu çağrı olarak algılayalım bunu. Çünkü taraftar gruplarının, taraftar derneklerinin, taraftar hakları derneğinin e, bu süreci üstlenebilecek bence hem misyonu, ...hem de e, çok doğal bir pozisyonu var. Umarım ilişkiye geçerler çünkü ciddi, bir öbür tarafta da... E, ...Mert Bey'lerin olduğu tarafta da ciddi bir hukuki birikim var bu Sadece konuda. Sadece onlar değil. He. E, Mert Yaşar'ın belirttiği gibi bütün e, derneklerin hukukçularla çalışması gerektiğini söylüyor... ...ve çok da açık olduğunu söyledi zaten. Yalnız şu hakikaten çok ciddi bir şey var orada. Yani gerçekten çok rahatlıkla <gülüyor> mahkemelerden e, dönebilecek vesaire... Ee, bir yandan hukuki boşluklar olduğunu e, hissetti konuşmadı ama bir yandan da ciddi bir ihlal var yahu yani bizim bilgilerimizin kullanılması ya geçtim her şeyi hani maça girmeyi falan filan bu nasıl bir şeydir ee, dayımın çocuklarının ismini mi alacaklar yani bu bütün bu bilgiler bir yandan da nasıl bu kadar banka ya, tarafından ya ben bu kullanılacak anne, annemin yani annemin kızık soyadına bu kadar meraklı bir devlet görmedim yani yani her yerde benim annemin kızık soyadı geçiyor nasıl yetinilmiyor adamı ya kimlik numaram var zaten yani işte tövbe estağfurullah <gülüyor> adamın insanın şeyi bozuluyor. Neyse şey, ciddi bir hak ihlali ortada. O, ciddi ciddi artı e, İsmail şey hiç konuşmadık yani bence onu daha konuşmak lazım. Nasıl bir bankaya tek başına 10 senelik sözleşmeyle verir ve o banka nasıl benim haklarımı reklam pazarlama ve şey hakkını burada sporda şiddeti önleme başlıklı bir yasada arkadaşlarım da e, reklam ve pazarlama hakkı olarak madde olarak konuluyor ve korunuyor. Ama ne alakası var? Şeydir niye öyle söylüyorsun ki kamunun en çıkarına e, şey öyle belirlenmiştir. Yani, kamu buradan çok büyük çıkar elde edecektir. Bağ muhtemelen. kamu deme <gülüyor> sana başka bir şey değil <gülüyor> Yani sonuçta ben şey açısından Mert Bey'in geldiği anlattığı kısmın son kısmındaki hikayeden biraz umutluyum. Bence hiç geç kalmadan yani bire bireysel bakayım. olarak başvurmanın dışında aslında ayrı ayrı Özellikle taraftar, taraftar gru grupları. grupları. Bence bu süreci ki Danıştay, BDDK rekabet kurumu, tüketici hakları yani o, anayasa mahkemesi belki başvurulacak o kadar çok yer Kızgüncü var ki. Kuzguncuk muhtarlığı. <gülüyor> ya. Yani tabii muhtarlık da önemli bir tesis. Ona da başvuru <gülüyor> Da. ...yalnız hakikaten... E, ...ben bunu espri şeyden dedim... ...o kadar gidilebilecek yer Hah. olduğunu öğrendi ki... E, ...kurguncu mutluğunu yedin ama bu <gülüyor> ...oraya bile... E, ...evet... E, bu, ...bu dava bitmeyecek diyelim... ...bu programın bu kısmı da bitmeyecek ama... ...son söz olarak herhalde Libero en azından... ...bu işin ıı, takibini sürdürecek... ...e-bilete, elektronik bilete... ...Passo Lig'e... E, ...Yek'ten karşıyız... E, ...bunun için hukuki, idari, vicdani, insani nedenlerimiz var... Ee, bu haftalık bu kadar herhalde Eh o kadar